Burada mı konuşacağız? Ee, i̇çeride. Çok gizemli bir konu galiba. Öyle sayıdır. Çok güzel. İnanamıyorum. Çok teşekkür ederim. Peki Bora çok teşekkür ederim. Ne oluyor burada gizli gizli? Bakar mısın? Babam biliyordu zaten. Hı hı. <gülüyor> Umarım burada çok güzel büyür. <gülüyor> <gülüyor> Padişahın kızı için akıllı ve cesur bir damat aradığını duyan Keloğlan... ...düşmüş yollara. Az gitmiş uz gitmiş, dere düz gitmiş...